Nisan Nisan'a programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Polat Doğru ve ben sizinle birlikte böyle bir farkındalık yolculuğu yapmaktan mutluyuz. Mutluyuz değil mi Polat? Ben çok mutluyum hocam. O zaman bugün hangi alanda bir yolculuk yapacağız farkındalık yolculuğu? Onu da söyleyelim hocam. Evet. Hocam şimdi... Yani biz bu programla ilgili altyapı hazırlığı yaparken insanlara ne konuşalım falan diye sorduğumuzda sık sık tekrarlayan konulardan bir tanesi var öfke. Öfke konusuyla ilgili herkes çok meraklı. Yani sorularımız var sorunlarımız var bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Ve şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu program her sene en az bir kere öfke konusundan bahsediyor. Yani. Ancak burada bitip tükenmeyen bir enerji var. Bugün de öfke konusunu konuşalım istiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Biz bu konuyla ilgili Doğan Bey'e ne sormak istersiniz diye hem sokakta sorduk. Birazdan onu izleyeceğiz. Hem de Facebook'ta sorularımızı sorduk. İnanamıyorum hocam iki saat içerisinde 80 küsur tane soru geldi. Yani başka konularla ilgili de soruyoruz ve başka konularda da sorular geliyor. Ama bu konudaki kadar net bir şekilde bu kadar seri soru çok az konuda geliyor. Evet önem verilen bir konu. Aynen öyle hocam. Evet. Öfkeden konuşuyoruz. Evet. İsterseniz şimdi bu sokaktaki soruları bir dinleyelim. Dinleyelim. Ondan sonra da üstüne konuşalım hocam. Tamam. Merhaba Doğan Bey. Sizce biz öfkeli bir toplumuyuz. Neden öfkemize hakim olamıyor sorusunu sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalardan. Beş de bir sorum olacak. Çok fazla öfke, öfkelendiğimizde bunu nasıl kontrol edebiliriz? Ailenin içindeki öfkenin çocuklar içerisinde okullarda... Ya da sosyal yaşamda arkadaşlarıyla olan huysuzlukları, sıkıntıları ve bunun gibi sorunlar oluyor. Bu genelde toplum içerisinde huysuz çocuk olarak, huysuz yaramaz çocuk olarak adlandırılıyor. Geneldeki en baş nedeni bu oluyor, sonuçları bu oluyor. Ee, öfke nasıl bir duygudur? Yani genetik bir özelliği var mıdır? Bunu çok merak ediyorum. Hani Kendimde de yaşıyorum bazen lüzumsuz yere öfkeleniyorum. Ee, bunun sizden cevabını bekliyorum. Öfkenin kaynağı nedir? Bir şey merak ediyorum. İnsanlar neden öfkelenir? Öfke kontrolünü kendimde yapamıyorum. Aynısı benim kopyam gibi çocuklarda da görüyorum. Ee, bunu nasıl kontrol altına alabilirim? Sizi çok dinliyorum ama e, faaliyete geçiremiyorum. Nasıl geçirebilirim? Bunun için yardımcı olmanızı isterim. Evet, Polat. Hocam sorular güzel. Ben şöyle genel olarak baktığımda da bugün zaten toparlarız onları ama yoğunlaştığı birkaç yer var. Birincisi önce şunu konuşmak lazım sanıyorum. Yani bizim toplum olarak öfkeli olduğumuz söylemi doğru mudur? Yani biz gerçekten öfkeli bir toplum muyuz? Polat ben değişik gruplara seminer veriyorum. Evet. Bazen karşında 60 kişi oluyor. Hı hı. Bazen 300 kişi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 Yani öyle gibi bir durum ya da gösterelim falan filan gibi bir durum yok. Farkında olalım veyahut da olmayalım. Genel olarak bir öfkeli durumumuz var diyorsunuz. Evet. Ee, bir değiş vardır. Ee, küpün içindeki eninde sonunda dışına sızar diye. <gülüyor> Doğru. Ee, o içimizdeki dışarı sızıyor. Sızıyor diyorsun. Sesimizin tonunda. Evet. Bedenimizin, bedenimizin duruşunda Bakışımızda Hal ve hareketlerimizde Dışarı sızıyor Öfkeliyiz Öfke kötü bir şey mi hocam? Polat ıı, Öfke Ben kendi inancım içinde hı hı. Konuştuğumdan dolayı şöyle diyeceğim Allah'ın bize lütfettiği Çok önemli duygulardan bir tanesi evet. Öfke Kişinin kendi yaşamını kendisi olarak saygıdeğer bir şekilde var olmasını onurlu bir şekilde devam ettirebilmesi için bir alarm sistemi. Ben burada biraz kayboluyorum hocam. Şimdi biz bir yandan öfkeye bir itiraz geliştiriyoruz. Bir diğer taraftan da sizin söylediğiniz şeylerden öfke neredeyse kutsal bir şeymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani... Kendi yaşamında var evet. olması, evet. hayatını inandığı şekilde yaşaması falan diye bir şeyden bahsediyoruz. Ama bir diğer taraftan da baya baya toplumsal bir sorun gibi tanımlıyoruz bunu. Öfke önce bir sorun olarak gösterdik. Bir evet. gözlem yaptık. iyi kötü evet. demedik ama bir sorun olarak gösterdik içimizde. Ve aynı zamanda dedik ki öfke bizim... ...kendimizin yarattığı bir şey diye Doğal olarak oluşur. O zaman şu soruyu sormak lazım. Evet, doğaldır diyorsunuz. Öfke. Kesinlikle doğaldır. Hı -hı. Ondan dolayı şöyle bir tavır yanlıştır Polat. Şimdi sonra öfkelenmeyeceğim. Heh, bu en çok gelen sorulardan biri hocam. Evet. Ve televizyon programlarında Polat... ...nasihat eden insanlara çok kızıyorum. <gülüyor> Diyor ki, öfkelenmeyin efendim. Niçin öfkeleneceksiniz? Öfkelenmeyin. Aa öfkelenecek bir şey yok. Sevin. <gülüyor> severek bakın karşınızdakine. Ne var öfkelenecek? Ne Allah aşkına bırakın canım. Harf. Şu kısacık ömürde öfkele geçirecek zamanımız mı var? Hocam, Ay ne şey güzel gülmek. Öfkelendiğiniz zaman. Of bırakın. Bırakın. <gülüyor> ah deyin. Seviyorum seni deyin. Bu çok yanlış ve çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Böyle konuşan insanların bilge kişi olduğuna inanamıyorum. Hı hı. İnsan psikolojisini bildiğine inanamıyorum ve maalesef sayıları çok fazla. Anladım. Öfke doğal olarak oluşuyor, Aha. anlamak lazım. Hocam şimdi evlerde bir sürü adam dedi ki hanımına bak Doğan Hoca diyor ki öfkelenmek normalmiş doğalmış deyip hırlamaya başladılar şu anda. Evet. B böyle mi anlayacağız bu durumu hocam? Şimdi ee, yani adam köpekse hırlar. Yani <gülüyor> o bakımda <gülüyor> hakikaten şunu söyleyeceğim Polat. Biraz felsefi kaçacak ama sen onu sonra benimle uğraşa uğraşa söyletirsen bir insan öfkesini anlayarak ancak gelişebilir. Bir insan öfkesinin farkına varacak bir sonra diyecek ki bir dakika ben kendimi korumaya çalışıyorum. Neyi korumaya çalışıyorum? Benim haysiyetim nerede tehlikeye giriyor? Benim değerlerim nerede tehlikeye giriyor? Hı hı. Benim inançlarım nerede tehlikeye giriyor? Benim karşılamaya çalıştığım gereksinmelerim nerede tehlikeye giriyor ki? Benim sistemim Allah'ın bana vermiş olduğu bu otomatik sistem diyor ki bir dakika senin farkına varman gereken bir şey var. İşte gelişim bu farkına varmakla başlar. Şimdi... Orada söylediğiniz önemli bir şey var hocam. Ee, ben onun altını çizmek isterim. Öfkenin kişinin kendisiyle ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Yani bütün o tanımlamanızın içerisinde başkasının ne yaptığıyla ilgili bir durum yoktu. Sanırım o kısmı çok önemli olan bir yeri. Yani benimle ilgili nereye dokunuyor olan biten de ben öfkeleniyorum. Herhalde öfkeyi tanımlamak buradan geçiyor. Evet. Polat, şimdi... Üç kişi düşünelim. Evet hocam. A, B, C. Şurada bir olay oluyor. Evet. Bir olay oluyor. Aha. İki kişi bir etkileşimde kuruluyor. A kişisi diyor ki... ...şunun terbiyesizliğine bak. Şunun yaptığına bak. Böyle konuşulur mu? Böyle yapılır Aha. mı? İnsan babasına böyle davranır mı? Allah Allah ne hale geliyor bu memleket ya? <gülüyor> Nesiller ne hale geldi falan diyor. B kişisi... Hiçbir şey görmüyor. Bakıyor. Ne var? Bir sorunu var diyor. C kişisi diyor ki canım burada farkına varılması gereken çok önemli şeyler eğitimde verilmemiş. Aile terbiyesinde verilmemiş. Ay Bunların yardıma ihtiyacı var deyip şefkat duyuyor. Hı hı. Şimdi birisi öfke duyuyor. Evet. Öbürü şey görmüyor. Sıfırı sıfır elde var sıfırı. Öbürü şefkatle doluyor. O bakımdan Öfke bizim nasıl anlam verdiğimizle ilgili. Bizim mayamızla ilgili. Hmm. Ve o mayanın farkına varmak, varoluşumuzun özüne gitmek için sürekli her gün bize fırsat tanımıyor. Ve her zaman bizimle var. Öfke kılık değiştirerek kendisini ifade ediyor belki de. Aa. Ama her zaman bizimle var. O kılık değiştirme meselesi önemli bir şey benziyor hocam. Öf Polat ya, öf ya, öf, öf, öf. Yani şimdi şikayet etmeye başlayacağım seni değerli seyircilerimize. <gülüyor> kılık değiştirdim. Öfke Ş mi bu hocam? Öfke. Şikayet etmek öfkenin ta kendisi. Şikayet edenin öfkeli olduğunu farkına varması önemli bir adım. Başka bir şey. Öf. İnsanlar gülüyor, eğleniyor, neşeleniyor. Ne var ki gülünecek bir şey. Ben hiç şey göremiyorum. Böyle her şeye <gülüyor> gülüyorlar böyle. Fenek vurmuş bir kere. Biz ağlamak için geldik bu dünyaya. Hüzün değil mi öfke hocam? Hem de nasıl? Vay be. Hüzün, keder. Ayrıca hocam ne diyorsun? Memleket adam olmaz değil mi? Ne yaparsak yapalım. Atatürk bile değiştiremedi bu ülkeyi. Olmaz değil mi hocam? Ne Siz ne çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz hocam? Kitab. Kim anlayacak hocam? Umutsuzluk. Öfkenin arası, Öfke kılık değiştirerek çok değişik durumlarda hayatımızda kendisini ifade ediyor polar. Yani o evde susarak oturan kadın da öfkeli diyorsunuz. Hem de nasıl, hem de nasıl. Sadece bağırıp çağırmak değil yani öfkenin farklı farklı bir bir türlü gösterimi bin bir türlü şekli. Mümkün. Hem de o derinlerde, o hmm. susma haline geçtiği zaman gittikçe. ...soğuk birer... ...put haline düştüğü zaman... ...kadın... ...cinsel ilişkide bile böyle... ...don gibi böyle... ...öyle bir öfke ki o... ...farkına var olması bir zaman alır... ...ondan sonra çözülmesi... ...ve yavaş yavaş oradan çıkılması... ...zaman alır... ...o bakımdan... ...biz sadece... ...böyle sıcak olarak... Hı hı. Saldırganlıkla kendisini evet, yani ifade eden hani öfkeyi Öyle algılıyorum normal şartlarda Genellikle da. öyle oluyor Ama Anlamaya başladığımız zaman öfkenin türlerini Onun için ne dedim Soğuk Bıkkın, bıkkın küskün, küskün, küskün ve öfkeli insanlar Hepsi aynı diyorsunuz Hepsi hı. aynı Ve çok şükür toplumumuzun aileleri Bunun fabrikası Nasıl besleniyor hocam bunlar yani ben hakikaten merak ediyorum çünkü e, siz bunu anlattığınız ama çok da hüzünlü bir tablo çıkıyor ortaya. Ya. Yani şimdi öfkeli birine baktığım zaman ben öfke üretmeye müsait oluyorum. Yani biri öfkeli ise kendi içimde onun farkında oluyorum. Ben de öfkelenmeye çok müsait hale geliyorum. Ama ya yani bu soğuk, bıkkın, hüzünlü, üzgün, falan, mutsuz insanları gördüğümde ise kötü hissediyorum kendimi. Ve uzak hissediyorum. Uzak hissediyorum. Ne olmuş bunlara? Niye böyle bir hayat yaşıyorlar? Ee, hakikaten hüzünleniyorum. Öbüründe diyorum ki adam güçlü, kuvvetli bağırılıp çağrınıyor. Beni de bağırıp çağırmaya tahrik ediyor. <gülüyor> <gülüyor> uzak durayım. <gülüyor> uzak durayım. Yani biz buraya girişmeyelim. Çünkü onun sonunda ben henüz o dediğiniz yerde değilim. Yani canım benim Allah bilir niye öfkeleniyor yerine henüz gelemedim. Yani o bağırınıyorsa benim de bağıracak gibi bir durumum oluyor. Adın da Polat <gülüyor> Maşallah Sesin de var boyun posun da var <gülüyor> Yani bağırınca hakikaten bir Hizaya girerler onu görüyorum Polat. Denemedim hocam ama şimdi siz böyle dediniz Hayır, ya. <gülüyor> Denemişsindir sen, Denemişsindir Fakat Bizim Hakikaten benim de ve Seninle birlikte hizmet etmediğimiz Ekmek istediğimiz bilinç orada Ana babalar ...çocuk yetiştirirken... ...nelerin farkında olmalı ki... ...önce kendi öfkeleri üzerinde... ...çalışsınlar ve ondan sonra da... ...öfkesiz... ...bu öfke fabrikasını... ...durduralım meselesi var. Ondan dolayı politik alanda... ...böyle lider durumunda olan... <gülüyor> ...kişilere baktığınız zaman... ...sadece bir iki kişi kastetmiyor. Hepsi öfkeli. Evet. Ee, ve değişik şekillerde öfkelerini ifade ediyorlar. Ondan dolayı... ...sanki bir insan olabilmek ve adam yerine konabilmek için biraz öfkeli olmak lazım evet. ve biraz da bu öfkesini ortaya koymak lazım gibi bir... Biraz öyle bir durum vardır hocam. Yani elini masaya vurmak falan filan bizde böyle teşvik edilir yani. Sen evet. eğer evet. biraz saygı görmek istiyorsan, ciddiye alınmak istiyorsan hafif öfkeli olmak iyidir hocam. Polat, onun için biz bu öfke programını ara sıra ziyaret etmemiz lazım. Şimdi... Önce şu soruyu sormak lazım. Öfkenin kaynağı ne? Neden öfkelenir hı hı. insan? Bir kere şunu kabul ettik. Otomatikman olur. Özel bir şey yapmanıza gerek evet. yok yani. Bir de ikincisini kaydettik. O da şudur. Aynı olaya bazıları otomatikman öfkelenirken... bazılar evet. Bazıları otomatikman hiçbir tepki bulmaz. Doğru. bazılar Bazıları ise öfkenin tam tersi olan... Şefkat. şefkat evet. Ve bu iki, her, her üçü de doğal olarak olur. Evet. Ee, böyle bir mücadelenin falan sonucunda değil. O zaman sorun şu. Neden öfkeliyoruz? Öfkeleniyoruz. Hı hı. Burada Polat, şimdi bizim programlarımızı takip eden değerli izleyenlerimiz için tekrar olacak ama iyi şeylerin tekrarında fayda var. Evet hocam. Şimdi öfke kişinin varoluşuyla ilgili, öz mayasıyla ilgili bir hadisedir. Evet. Altı tane temel boyut var. Hı hı. Ben buna canın var olma boyu diyorum. Bir tanesi ait olma, birey olma dengesi. Hı hı. İkincisi... ...önemsenme, hı hı. umursanma ihtiyacı. Hı hı. Üçüncüsü... ...kabul edilme, evet. yargılanmama ihtiyacı. Üçüncüsü, dördüncüsü... ...değerli, değerli olma, olma ihtiyacı. Beşincisi... Yapabilme, güvenilme ihtiyacı, mi? Altıncısı da sevinme ihtiyacı. Like Bunlardan herhangi bir tanesi hı hı. bu ihtiyaçla biz devam ediyoruz. Ve ben bu ihtiyaçlar içerisinde kendimi tanımlamamış, tanımlamışım. Hı hı. Şimdi düşün ki ben şu veya bu nedenle kendimi var olmak için ait olmayla tanımlamışım. Anladım. Bana selam verdiler mi? Benim yüzüme güldüler mi? Ee, bana promosyon verdiler mi? Hı hı. Efendim bana Doğan Bey mi dediler? Doğan mı dediler? Doğan Hocam mı? Saygılar mı dediler? Sen de şuraya geçme dediler? Şimdi dikkat edersen burada benim mayam neyi bekliyorsa o verilmediği zaman öfkelenirim. Doğru. Eğer ben kendi içimde kendi değerimi tanımlamışsam hı hı. ve Yüce Yaratan'dan almışsam onu içime sindirmişsem Karşıdaki şöyle demiş böyle demiş unutmuş bilmem ne olmuş falan filan canım unuttu derim geçer giderim. Böylelikle varoluşun altı boyutunun her birisiyle ilgili benim damarıma dokunan veya dokunmayan şeyler olur. Çok güzel hocam ya burada yani siz diyorsunuz ki eğer senin hayatında değerlendirmeyi yapan bilinç getiren doyuran kendi için olursa öfkeleneceğin durum çok azalır diyorsunuz. Ama onlar beni doyursunlar, dışarıdan bunların hepsini alayım dersen o zaman öfkeleneceğim vaziyet çok olmaya başlar diyorsun. Kukla gibi olursun. Seni ya istediğim zaman, gibi elimi alır seni öfkelendiririm. Bak diyorum şimdi öfkelendireceğim o zaman bak. tabii iş şuraya geliyor. Ee, canım çocuklar olan biten onları oluyor hocam bu hikayenin içerisinde. Çünkü bugüne kadar konuşmalarımızdan anladığım çocuk bu varoluşuyla ilgili ihtiyaçları önce aileden karşılamaya çalışıyor. E ee, ana baba bunları karşılamadığı zaman da kaçınılmaz bir öfke onun içinde oluyor. Ee, ama ana baba gibi bağırıp çağıramadığı içinde o zaman bütün hüzün onun hayatına çöküyor tabii ki. Ve bunun çok Hı. değişik ifadeler oluyor. Geçenlerde benim Twitter hesabında hı hı. tembellik bir insanın içindeki derin öfkenin ifadesidir diye yazdı. Hı. Retweet oldu. Aman aman aman. Her tarafta bir, bir kısmı da sahi mi ya? Ben hı. tembelim demek öfkeli miyim? Öfkeli. Falan demeye başladı. Şimdi çocuk var olmaya çalışıyor. Evet. Şimdi bazısı Taşarılıkla, bağırıp çağırmakla ben varım diyor dikkati çekiyor. Bazı hasta olarak, bazı da tembel olarak. Niye yapmıyorsun onu? Haydi çalışsana. Öf beni bıktırdı. Böyle bir intikam alma durumuna giriyor. Bir var olma halidir bu karşıdakinden dikkat çekme hali. Ve aynı şekilde kederli olma, dilenme, acizlik, bir işe yaramam Allah rızası için. Bütün bunların arka, aciz insanın öfkesi. Çok derindir çok, ve, tabii canım. ve çok uzun solukludur. Kolay kolay bırakmaz. O bakımdan ana baba ilişkilerinde. Şimdi pola, korku kültürü diye bir kültürden bahsediyoruz. Nedir doğru, korku doğru. kültürü? Aileye girdin. Herkes bilir burada korkulan kim. Dede evet. olur, büyük anne olur, baba olur, amca olur. Korkulacak birisi vardır. Herkes yerini bilmesi lazım. Bir tanesi komutandır. Diğerleri hemen doğru. hizaya dizilir. Çocuk en güçsüzdür. Bu çocuk var olmak için neyi bekler? Güç sahibi olmayı bekler. Güç sahibi olmayı bekler. Güç sahibi olmak için bir çözüm bulur kendi içinden. Bu düşünce ile ilgili bir şeydir. Bu beynin altında, iç beyinde yapılan bir hesaptır. Hasta olarak güzel eder. Hmm. Hastalandığım zaman herkes bana iyi davranıyor, geliyor, iyi davranıyor, şefkat oluyor, öpüyor falan filan. Kronik hastalığın başlangıcı. Var olmak için kendinden güçsüz birisini seçer. Babası gibi de o da öfkelenir. Ana okuluna gider, zayıf bir çocuğu bulduğu zaman ona başlar yüklenmeye, onu dövmeye başlar. Tabi farkında değil. Ve ilk fırsatta öfkenin kabul edebileceği bir meslek seçilir. <gülüyor> Şimdi uyduruyorum. müfettiş olur, öğretmen olur. E, öğretmenler çok az böyle. Efendim. Tabii öyle olmayan polisler de bilir, ama polis olur. İşlediği i̇şte gibi devleti arkasına alarak öfkesini de içine koyup güzelce bir tarumar edebilir yani. Gıkla diyemezsin lan devlet adına yapıyoruz bunu. Petrol sitesinde yürüyorum etilerde bir site. Çocuk yedi yaşlarında falan ince ince bacakları var. İri yarı bir adam sakallı, bıyıklı. Şöyle bir şeyim Titriyor böyle korkuda. Millet yürüyor. Durdum, baktım. 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 bu çocuk polis olduğu zaman nasıl çıkacak? Oraya gitmeye gerek yok hocam. Bu çocuk koca Karası, olduğu zaman, baba çocuğu, olduğu zaman, çalışan olduğu komşusu, zaman. Komşusu, arkadaşı. Doktor yani, olduğu zaman. Nereye koyarsanız koyun hocam. Yani öfke yeni öfke üretiyor. Az önce dediğim gibi ben öfkeli biriyle karşılaştığım zaman gerçekten eğer kontrol etmek için özel çaba sarf etmezsem ya bir dakika ben ...ben daha olgun bir insanım demezsem... E, ...çok kolay öfke üretebilirim yani... ...çok çok kolay, çok rahat bir şekilde öfke üretebilirim geliyor çünkü. E, sen öfkelisin, ben saldırı altında hissediyorum kendimi ve... E, ...öfkeleniyorum öyle bir durumda çok doğal olarak. Savaş ilan ediyorsun. Bizi savaş sana ilan, savaş ediyoruz. ilan ediyoruz. E, yani, yani Sen bana bağırır, çağırırsan, kızarsan... Ancak ve ancak akıl yoluyla engelleyebiliyorum. Yani diyorum ki ya bir dakika o ne yaptığını bilmiyor. Ben aynısını yapmak durumunda değilim. Ben ne olduğunu biliyorum. Böyle davranmak zorunda değilim dersem ancak çözebiliyorum. Hocam öfkelenmek için gerekçe de çok. Yani öyle bir tane iki tane değil. Ben bakıyorum mesela insan hele kendiyle ilgili farkında olmazsa. Ya şuna bile kızabilirsiniz. Alışveriş yapmış adam şimdi kapıdan içeriye girmiş. Doğrudan başıma geldiğimden değil ama içimde hissediyorum. Yapabilirim böyle bir şey diye. <gülüyor> Üç torba, dört torba ne? Polat burada açılabilirsin. Biz Açılabilirim. Biz <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Selam olsun dinleyenlere diye böyle. Evet. Geliyorsun eve mesela. Her şeyi almışsın. Listedeki bir şeyi unutmuşsun. Oluyor ya işte kadın da direkt onu soruyor mesela. Diyor ki ekmek aldın mı diyor. İnanın o anda mesela hele bir doğal o alışverişi uzun sürmüş... ...biraz kuyruklarda falan beklemiş bir adamsa vuf diye beynine çıkıyor. Şimdi bu adamın öfkelenmesi normal mi her şeyden önce diye düşünüyorum. İkincisi de öfkelenme sadece bu lafla mı ilgili? Yani... Evet, yani bir örnekten de, Polat... ...bize sağ olsun değerli Hı -hı. izleyenlerimizin... E, ...Facebook'tan attığı... E, Teşekkür Aha. ediyorum bir kere. Emek verip attığınızdan dolayı teşekkür ederim. Ve umarım bu programın sonunda biraz aydınlanma yaşarsınız. Cevaplarınızı alabilirsiniz. Şimdi gözden geçirdiğim zaman şöyle genel büyük resme bir bakalım. Bir, öfkelenen insan var. Var hocam. Böylelikle öfkenin kendi içimizde neler yaptığı, neden öfkelendiğiniz, hı hı. ben kimim sorusuna cevap veren bir durumu var. İki... Muhatap olan var. Evet. Kime öfkeleniyorsun? Ve böylelikle o muhatap olan diyor ki çok öfkeleniyor. Ben ne yapayım diyor mesela. Aynen öyle, öyle öyle diyor öyle. ki ben niye öfkeleniyorum? Bana zararı var. Muhatap olan var. Üç, ilişki var. Aynen Bu öyle. ilişkimize ne, ne oluyor? Aynen öyle. Dört, çocuklar var etrafta. Ben karıma öfkeleniyorum, kocama öfkeleniyorum ama çocuklar var. Ortama ne oluyor? Gibi. Şimdi Polat. Söz. Öfke baldan tatlıdır. Ne diyor biliyor musun? Öfkeli olduğun zaman güçlü şey olursun. Var. Güçlü olmak da çok, çok iyi hissettiriyor Çok güzel bir insanı. şey diyor tabii. İkinci bir söz. Keskin sirke. Küpüne zarar diyor. Küpüne zarar diyor. O da aynı şey. Diyor ki içinde tutarsan eğer. Evet. Zaman içinde seni yıpratır. Ve kanser. Değişik hazım hastalıkları. Aynen kalpastan zarar verir. Fakat bunun ikisi aynı zamanda olur. Yani öfkelendi, kendime zarar vermek halinde olan o oh, çok da iyi geldi. Çok be. da iyi geldi be. <gülüyor> çok iyi geldi. Bayağı mal gibi ya. Kötü bir geldi. alışkanlıkmış hocam yani. Evet. Bal gibi da. geldi. Yani aynı anda ikisi de doğru. Aynen öyle. Ve ayrıca e, bu zaman içerisinde Öfke devam ettiği zaman kendine özgü sonuçlar ortaya getiriyor. Bütün bunların temelinde korku kültürü dediğimiz hı hı. olay var. Teşvik ediliyor diyorsunuz değil mi hocam? Ben öyle anlıyorum. Güçlü yani. olmanın yolu öfkeden geçiyor. Korkutmaktan geçiyorsa öfkeli adam korkutur. Ben senden ondan dolayı korkuyorum. Hı hı. Hakikaten korkuyor musunuz <gülüyor> Belli olmuyor mu? Yok hocam. <gülüyor> Şimdi bir daha burada aa, bekar kızlara evet. efendim şey yapalım, aa, ipucu ha. verelim. Aa, erkek baktığı zaman ay çok korkuyorum, sen beni çok korkutuyorsun diye bakarsanız eğer adam benimle evlenir misin lan? Benimle evlenir misin? Hemen gelir böyle bir şekilde. Ve ondan dolayı sonra ben sana gösteririm durumlara oluşmaya başlar. Şimdi bu şakanın ötesi ama öfke... Eşit ilişkiler içerisinde yer alma bakımından çok zordur. Eşit ilişkiler içerisinde. Şimdiye kadar dikkat edersen ben bilincinin öfkesinden evet bahsettim. Hocam. Ben güçlüyüm. Aynen aynen. Tek, tek taraflı bir hikayeden bahsettik. Yani kim yukarıda olacak, kim baskın olacak onun öfkesinden bahsettik. Ben güçlüyüm, ben korkutan olacağım, sen korkan olacaksın. Şimdi. ...babayla çocuk ilişkisi... ...ana babayla çocuk ilişkisi hı hı. böyle olduğu zaman... E ...babam ne yapayım... ...böyledir... ...sigara çağırken hemen saklar böyle işte babam der falan... Aha. ...bu sahtekarlığın daniskası... ...o kadar yaygın ki böyle... Hı hı. Ee, ...şimdi... ...ben ilişkisinin öfkesi... ...bağıra çağıra... ...karşıdakinin hiçbir sınırına saygı duymadan... ...yaptığın bir saldırganlık hali... ...doğru... ...hem kendine zararlı hem karşıdakine. ...ama bir de... ...biz bilincinin öfkesi var. Bizim de öfkesi var diyorsunuz. Bu çok önemli. Benim ülkemde görmediğim işte bu. Bak, biz bilincinin öfkesi olduğu zaman... ...azim haline dönüşür. Sebat haline dönüşür. Biz bilincinin öfkesi olduğu zaman... ...der ki... ...ben bir eğitim programı başlatayım, benim şirketimdekiler... ...bu hatayı bir daha yapmasın. Hmm. Benim şirketimde çalışanlar... ...eve gittiği zaman... ...farklı bir baba olsunlar... ...anne olsunlar. Burada öfke vardır. Ve bir sorumluluk alır. Saygılı bir öfkedir. Sana öfkeli olduğum zaman ben derim ki... ...bir kere öfkeliyken sen... ...beklerim derim ki Polat öfkeli. Ve bu öfke... ...haklı bir öfke değil. Ben... <gülüyor> Burada aksayan şeyleri görürüm ve bir gün derim ki Polat seninle bir yarım saat konuşmaya ihtiyacım var. Otururum. Bir dediğin beni çok derinden rahatsız etti. Onu konuşmak istiyorum seninle. Şöyle bir ortamdaydık. Bunları bunları bunları söyledim. Ben bunu şu şekilde yorumladım ve ben böyle bir algılamaya layık değilim. İlişkimizi bir gözden geçirelim. ...ben kim olduğumu, senin gözünde nasıl görülmek istediğimi sana anlatırım. Ve sen de diyebilirsin ki... ...aklımın ucuna gelmedi. Ben şunu söylemek istemiştim. Ben, ben de, de aklımın ucuna o gelmemişti. İkimiz de birbirimizle ilgili bir şey öğrendik. Ve ilişki çıktı açıklığa... ...devam etti. Senin bana güvenin gelir yani doğanıcı içine atmaz. Hı hı. Veya gittikçe hınç kapmaz. Benim sana güvenim gelir. Ha, bak bu yön hakikaten doğru. Böyle bir şey ilişki açıklığa kavuşur. Öfkesini paylaşabilen insanlar müthiş bir zafere imza atmış insanlar. Yapılabilir bir şey diyorsunuz, değil mi Azan? Polat, bu beceri konusu değil. Bu bir varoluş konusu. Hmm. Ondan dolayı öfke ile ilgili sana şimdi bazı beceriler öğreteceğim. Öfkelendiğin zaman böyle böyle yap, böyle böyle Ona yap. Ona kadar say falan filan onlar iyi mi hocam? Ne? Ona kadar say, nefes al bilmem ne. Bu geçici olarak etkisini gösterebilir. Ama öfkenin sana söylemek istediği şeylerin farkına varıp... ...senin kim olduğunla ilgili bir mayanla ilgili soruya geçip... ...bir gelişim süreci içerisine girip... ...o mayayı, o varoluşu, o özü ele almadıkça... ...mutlaka fıçının içindeki... ...dışarıya yansıyacaktır. Çünkü bakarım gözü öfkeli... ...ağzı olur canım. Herkes... ...herkes yapabilir. Evet tabi bilmem ne... ...falan filan. Derim ki... ...koptum. Sana güvenmiyorum artık. <gülüyor> Elinden geldiği kadar uzaklaşacağım. Doğanacağım. Hocam konuşamıyorum... ...sizinle buluşmak. Yani, Diyorum ki... ...dürüst dahi olamam seninle... ...çünkü anlayamazsın. Hmm. Ve... ...bu hakikaten... Acı bir konu. Şimdi... ...şöyle bir toparlayacak olursak. Öfke doğal bir duygu. Ve senin nerede olduğunla ilgili... ...kendini nasıl tanımladığınla ilgili... Hemen bir şeyler bir söylüyor. söylüyor değil şeyler mi? şeyler söylüyor. Bu çok doğal. Öfkeğin farkına varmak... ...ondan sonra ortamın farkına vararak... Ne yapacağım konusunda değerlerinle bilinçli olarak onu yönetmek meselesi var. Ve eğer ilişkinde sınırlar ve sorumluluk bilinci varsa, sevgi varsa o zaman sorunları çözmek üzere merhaba dersin ve sohbete girersin. Peki hocam kısa bir ara verelim. Ondan sonra birazcık daha konuşacağız bu konuyla ilgili. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim.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 Hocam şimdi ya öncelikle teşekkür edin. Ben bugünkü bölümden çok hoşlandım. Bu konu zevkli bir konu. Her ne kadar ben çok suçlanmış hissetsem de kendimi. Adım Polat. Sen artık bütün Türkiye'yi biliyor. Hocam yani ben 39 yaşındayım. Öyle bir isim falan yoktu benim çocukluğumda. Sonradan benim adım ne yapalım öyle oldu hocam. E, hocam bugün bizi izleyen birisi şunu fark ederse. Ya... Benim öfkeyle ilişkimde, benim hayatımda öfkenin varlığında bir problem var. Bu problem farklı farklı şekillerde kendini gösterebiliyor. Doğan Hoca söyledi, bir bağırınıp çağırınabilirim, işte güç gösterilerinde bulunabilirim. Bu seçeneklerden biri ama bir diğer boyutu daha var. Sıkkın olabilirim, pasif, hayatta mutsuz, hüzünlü, gergin, böyle köşeye sıkışmış. Öyle bir durumum da olabilir öfkeden dolayı. Bugün bunu fark ettim ben hocam. Ne öneriyorsunuz bu insanlara? Ya eminim bir sürü insan bir dakika ya hoca şimdi benden bahsetti diyor içinden. Evet. Ne, ne yapabilir bu insanlar hocam? Önce şunu söyleyeyim. Seninle beraber çalışmaktan çok mutluyum. Ee, o bakımdan e, değerli izleyenler herhangi bir yanlış anlamı olmasın. <gülüyor> Polat benim birlikte çalışmayı seçtiğim bir arkadaşım. Sağ olasın. Bu lazım. programı beraber yürütüyoruz. Gurur duyuyorum. Sağ olasın. Polat... E, ...iğneleyici konuşanlar vardır. Evet. Böyle gediğine koyan. Aynen. Müthiş öfkeliler. O ilişki içerisinde. Ee, zeka oyunları yapan vardır. Adamın zekası ağzına vurmuş. Hiçbir sorun çözmez. Öyle alır böyle alır falan ha, diye böyle baka kalırsın. Müthiş öfkeliler. Her şeyde kendine pay çıkarmak isteyenler vardır. Güçlü görülmek için yırtılır. ...sen çalışmışsındır, yapmışsındır, şudur, budur falan her şeyi... ...Doğan Hoca geliverir, bunları ben yaptım der. Ee, ve kala kalırsın. Haksızlık yapılmasına göre... Hı hı. ...bütün bunların altında öfke var. Her şeyden önce kişinin kendini tanıması, ben kimim konusu hı. çok önemli bir adam. Peki kendimi nasıl tanımlayacağım? Polat, bir insan duygularının farkında olmalı. Sadece öfke değil. Korktum, kaygılandım. Ay çok coşkuluyum. Umut doluyum. İçim şevk dolu. Bütün bunlar Allah'ın sana bahşettiği çok güzel fırsatlar. Kendini tanıman için. Neden bu kadar mutluyum ben ya? İç görü. Onun için bu programın adı Farkındalık Yolculuğu. Farkına var. Öfkeliyim. Neden? Nedir karşılanmayan şey? Ha? Ya ben bu ailenin parçası olarak kendimi görmek istiyorum. Evet. Ama kimse seni özledim demiyor. Kimse efendim yav sen de varsın demiyor. Ben kendimi doğal görmek istiyorum. Yani bazı hatalarım var ama yani öbürünün üzerine çıktım. Boşver ya. Hatasız kul olmaz diyenim yok burada. Diyenim yok burada. Bütün bunlar anlamaya başladığın zaman öyle bir yolculuk başlar ki. Ve böylelikle Kendine tanıklığın farkına varmaya başlarsın. Yani bu doğanın içinde başka bir doğan var. Aha. Der ki ulan garibansın, maribansın. falan. Senin baban 10 dakika dahi zaman ayırıp seninle sohbet etmedi. Karşını alıp bir öykü dahi anlatmadı. Ama bu bilmediğinden dolayıydı. Çünkü baktığın zaman hayatına hiç kimseye yapmamış bunu. Ondan dolayı öfkelenme. Sadece bunun farkına var ve diğer babalar bunu yapmasın çocuklarına diye konuş. Bu öfkeyi sevgiye dönüştür, azme dönüştür. Azimle, sebatla diğer babalara hizmet et. Onlar kötü insanlar değiller, bilmiyorlar. Bir din adamı gibi giyinmiş adam, sokakta gördüğün zaman yüzünden öfke dökülüyor. Baktığın zaman ona diye kaçasın var. Kızma ona, bilmiyor. ...aslında işin özünde sevgi olduğunun farkına varılması için fırsat verilmemiş, aç. Böylelikle ilk yapılacak şey şudur, farkına var. Şimdi kendimin farkına vardım, birdenbire karşıdakinin öfkesinin farkına vardım. Ve baktım ki, ay canım ya, yani insan değer vermediği kişiye öfkelenmez. Hmm. ...sana diyor ki ben sana değer veriyorum ve beklediğimi bulamıyorum diyor. Senden beklediğimi bulamıyorum. Evet. Tabii ya. Öyle diyor. Tabii ya. O nedenle... ...şunu diyeceksin. Birisi bana öfkelendi. Aycan'ın benden bir beklentisi var. Ben bu kişiyi seviyorum. Farkına varayım. Hı hı. Ve neyse... ...özür dileyip ona istediğini vereyim. Değerli izleyenler umarım bize öfkelenmemişsinizdir. Çünkü sizler bizim için <gülüyor> önemlisinizdir. Sizlerin istediğinizin farkına varmak... ...ve... Beraber Polat Doğruyla birlikte size hizmet vermek bizim amacımız. Öyle değil mi? Aynen öyle hocam. Onun için bize yazsınlar. Lütfen, lütfen yazsınlar hocam. Sorularını yazsınlar, dinlemek istedikleri konuları yazsınlar. İzlediklerinde kafalarına yapmayan bir şey varsa onu da yazsınlar. Onu da yani da o da yapsınlar. bana çok önemli geliyor. Çünkü bizim, e, biz kendi kendimize burada konuşuyoruz neticede ve bazen sınama şansımız da olmuyor. Evet. Ben biz hizmetkarız. Aynen öyle hocam. Biz hizmetkarız ve bunu sevgiyle yapıyoruz öfkeyle değil. Hoşça kalın. Önümüzdeki programla buluşmak üzere efendim. İyi haftalar.